Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir söz hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunlar efendimize yönelteceğiz. Evale alemden Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sözün başında, sözün sonunda ham edilmeye layık olan odur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle ona hamd olsun. Selatü selam Allah'ın Nebisinin Resulün üzerine olsun. Resul Efendimizin ehli beytin ve eshabın üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim özellikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl efendim Teşekkür, e, efendim? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Efendim. efendim bir izleyicimiz istihare namazı var mıdır? Varsa kılmalı mıdır? Denizli'den de Halil, Halil Bozkurt sormuş. Hacet namazı ile Rabbimizden mürşidimizi sormak diye bir şey var mıdır diye sormuş. Adubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil eveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyeyi vel mürselin. Ve ila cemil evliyeyi. Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hacet namazı ya da istihare namazı. Hacet namazı da istihare namazı da aynıdır aslında. Faklı faklı böyle isimlendirilmiş olsa da ikisi de aynıdır. Sonuç itibariyle nasıl anlaşılmış? Kul Allah'tan bir şeyi isteyince iki raket namaz kılar ve onu Allah'tan ister diye. Halbuki isare namazı ya da hacet namazı öyle değildir. Kul herhangi bir konuda Rabbinden bir şeyi istediğinde, bir şeyi yapmayı dilediğinde, bir iş yapmayı dilediğinde bu hakkında hayırlı midir, değil midir diye evet yatmaz. Bana göster demez. İstihare namazı işte yatınca kul beyaz bir şey görünce hayırlıdır, siyah bir şey görünce hayırsızdır gibi fikir düşünce yanlıştır. Nedir o istihare ya da hacet namazı? Bunu benim için hayırlı eyle ya Rabbi demektir. Hayırlı kıl ya Rabbi demektir herhangi bir işe karar vermiş, hayırlı olsun diye o namazı kılıyor ve duasını yapıyor. Yoksa, bunu bana göster demez, ya da bana mürşidimi göster demez. Diyelim ki, namazı kıldı, sonra yattı, bir şeyler gördü. Ya rüya şeytani bir rüyaysa, nefsani bir rüyaysa, rahmani rüya değilse ne olur? Bu durumda, yanlış hüküm vermiş olur. Allah insana akıl vermiştir. Bununla beraber vahyini göndermiştir. Bize düşen aklımızı Allah'ın vahyine göre kullanmaktır. Allah'ın bizden ne istediğini biliyoruz. Yani böyle muallakta kalmış, havada kalmış bir şey yoktur. Her şeyi Allah apaçık beyan etmiştir. Onun için böyle bu doğru müdür yanlış mıdır bu nedir diye Allah'a sorulmaz. Allah cevabı vermiştir zaten. Aklını kullan demiştir. Kararını Allah'a göre ver demiştir. Retrünü göndermiştir. Örnek olarak örnek olarak Resulullah Efendimizi o nasıl yapmışsa onun gibi yapıyor. Onu dinliyoruz. Dolayısıyla doğru yapmış, doğru karar vermiş oluyoruz. Karar verdikten sonra evet. Hayırlı olsun diye İki rekat namaz kırıp dua ediyoruz. İstihare namazı da, hacet namazı da budur. İstihare namazıyla mürşid aranır mı? Mürşidimi bana göster denir mi? Kesinlikle hayır. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey olmaz. Nasıl olması gerekir? Allah'ın ölçüsüne göre. Allah bir ölçü koymuştur. Mesela öyle yapıyor, yatıyor ben diyor rüyamda birini gördüm, falacayı gördüm. O zaman o senin mürşidindir. Oldu mu şimdi böyle? Ya da vefat etmiş bir zatı görür. O benim mürşidindir diyor. Böyle bir şey olmaz. Mürşidini nasıl aramalıdır? Allah'a göre. Allah, Peygamberi, Resulullah Efendimiz'i nasıl anlattıysa. Eğer aradığın mürşidi kamil, O'nun varisi olacaksa, O'nun varisi ise bu durumda O'nun ölçüsüne vurman gerekir. Allah, Resulullah Efendimiz için seni şahit, müjdeci, uyarıcı olarak gönderdik. Mürşidin bu vazifeyi yapması lazım. Şahit olması lazım, örnek olması lazım. Allah'a şahitlik yapması lazım. Allah'ın güzelliğinin O'nun üzerinde tecelli etmesi lazım. isimlerin tecelli etmesi lazım. Uyarıp ikaz etmesi lazım, müjdelemesi lazım. Allah'ın ayetleriyle bir de ne buyururdu? Size bir Resul gönderdik. Sizden, sizin içinizden sizin dilinizi konuşan Allah'ın ayetlerini size okusun, açıklasın diye hikmeti Allah'ın muradını öğretsin diye, bilmediklerinizi öğretsin diye, nefsinizi tezkih etsin diye mürşid eğer bu vasıflara sahipse o doğru mürşiddir. Değilse o mürşid değildir zaten. Bin kere onur rüyanda görürsen de ona uysan, ya Rabbi ben rüyamda böyle gördüm desen, Allah demez mi, kurum ben sana akıl verdim, sana bir de kitap gönderdim, sana bir de peygamber gönderdim, neden beni dinlemedin, demez mi? Evet onun için böyle istihale namazıyla mürşid aranmaz, evet sonra Allah ona gösterir. Efendi Nebat isimli bir izleyicimiz ayette Allah'a ulaşmak diye bir şey var mıdır? Nur'dan, aydan da sormuş. Selamünaleyküm. Allah sizden razı olsun. Bizleri ise layık eylesin. Sizinle temizleyip huzuruna alsın. Aramakla bulunmayacak, koşmakla huzuruna varılmayacak olana nasıl vasıl olunur? Uslat ne kadar zaman ister? Uslat nedir? Uslata ermek için yanıp tutuşup da eremeyenlerin hali ne olur? Evet. Allah'a ulaşmak var mıdır? Bu kelime yanlış bir kelimeydi. Kul Allah'ın yoluna sirat ve müstakime girdiğinde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olduğunda sirat ve müstakimde Allah'a yolculuk yapar. Bu yolculuk gönül yolculuğudur. Gönül yolculuğu. Buna vuslat denir. Allah'a vasıl olmak denir sert müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber onların kazandığını kazanmak için yolculuk yapıyorsun, aşka yolculuk yapıyorsun, imana yolculuk yapıyorsun. İman, aşk demektir, muhabbet demektir, sevmek demektir. Dolayısıyla imana yolculuk yapıyorsun. Bütün ibadetler, bütün ameller, güzel ameller hepsi İmanı kemale erdirmek içindir. Yani aşkı muhabbeti kazanmak içindir. İnsanın ne kadar imanı, aşkı muhabbeti varsa amelleri de ona göre kıymetle yer alır. O kadar Allah'a yakın olmuş olur. O kadar Allah'ın rızasını kazanmış, Allah'ın sevgisini kazanmış olur. Evet. Yolculuğu yaparken Allah'a varır. Öyle buyurdu ayet-i kerimede Dilyen Rabbine varan bir yol tutsun. De ki Rabbim silahat-ı müstakim üzeridir buyurdu. Dolayısıyla aynı şekilde de ki dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. O zaman insan silahat-ı müstakimde yürüyünce, Allah'ın kendisine nimet verdiği bu nimeti kazanan kullarla beraber yürüyünce Rabbine varır. Rabbine vasıl olur. Rabbine kavuşur. Ama bu yolculuk yapılmadan böyle bir nimet söz konusu değildir. Bütün veliler, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmuş, velilerle, müşid-i kamillerle, sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle, şahitlerle beraber olup yolu yürümüş, kazanmış. Dolayısıyla Allah'a vasıl olmuş. Allah'a vasıl olmak vardır. Dolayısıyla kul eğer sirat-i müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla yürürse varır, vasıl olur, kavuşur. Yürümekle bulunmayan vuslat yolculuğu ne kadar sürer? Yürümekle derken, evet bu zahiri bir yürüyüş değil ama manevi bir yürüyüştür. Bu bir gönül yolculuğudur. Resulullah Efendimiz, her gönülden Allah'a bir yol gider buyurdu. Her gönülden Allah'a bir yol gider. Allah ayeti kerivede Herkes için, her biriniz için iki şeriat vardır buyurdu. İki şeriat, iki yol vardır buyurdu. Biri genel olan yol her birimiz için, hepimiz için. Biri de özel, her bir kula ait gönülden Allah'a giden bir yol vardır. İşte o manevi yolculuğu kendi gönlünden, mürşidiyle beraber yapıyor. Kendisi yolu bilmediği için yolu onunla beraber yürür. Bu yolculuk aşk yolculuğudur. Aşka imana yolculuktur. Yürürken onunla beraber silat-ı müstakimde Allah için yaptığı her şey ona aşkı muhabbeti Allah'ın sevgisini kazandırır. Çünkü Allah neyi seviyorsa onu emretmiş, neyi sevmiyorsa onu da men etmiştir. Her Allah'ın sevdiği bir şeyi yaptığında Allah'ın sevgisini kazanır, imani kazanır, iman kazanır yani. Her yapma dediği şeyden de sakındığında, kaçındığında gene Allah'ın sevgisini kazanır. Yolculuk böyledir. Gönül yolculuğu böyle yapılıyor zaten. Allah'ı sevdikçe o aşkla, o muhabbetle yolculuğu hızlanır. Daha çok yapmak ister. Ne kadar yaparsa yapsın onu eksik görür. İstiyor çünkü. Koşmayı istiyor, yaklaşmayı istiyor. Evet yolculuk Allah'a giden yolculuktur. Dilen Rabbine varan bir yol tutsun. Evet, Rabbine varmak için ona yakın olmak için, evet. bütün çabasını, hayatını sarf eder, gayretini sarf eder. Dolayısıyla Rabbine varır, Rabbine kavuşur, Rabbine vasıl olur, Rabbini bulur. Ne kadar sürer bu yolculuk? Bu, insanın gönlündeki yolculuğa bağlıdır. Onun gönlündeki engellere bağlıdır. Gönlündeki, Allah'tan başka olan sevgilerin şiddetine bağlıdır. Diğer sevgileri, dünyaya ait sevgileri, nefsine ait olan sevgileri, başkalarına olan sevgileri ne kadar çok ve ne kadar şiddetli ise ondan kurtulmak, onlardan kurtulmak, onları bırakmak da o kadar zor ve o kadar uzun zaman alır. O sevgiler ne kadar küçükse, basitse, hafifse Onlardan kurtulmak o kadar da kolay olur. Çünkü yolu yürürken vazgeçmesi gerekir. Seni seviyorum, seni istiyorum demesi gerekir. Yani La ilahe illallah demesi gerekir. La ilahe vazgeçtim demektir. Sana olan sevginin dışında seni sevmenin dışında bütün sevgilerden vazgeçtim. İlah edindiğim, put edindiğim bütün sevgilerden vazgeçtim. Seni seviyor, seni istiyorum. İlla Allah diyorsun yani. Artık gönlündeki putlar ne kadar çoksa temizlemek o kadar zordur. Bazen olur, bir tane sevgisi yüz tane puta bedeldir. Bir türlü ondan kurtulamaz. Özellikle insanlar şöyle demesin, böyle demesin. Bizde adet böyledir. Herkes böyle yapıyor. Herkes ne der? Puti vardır. O çok ağır bir put. Mal sevgisi yine öyle. Mevki makam sevgisi yine öyledir. Herhangi birini bir şey sevmek de öyledir. Kul, her şeyi ona kurban etmedikçe her şeyden vazgeçerim ama senden vazgeçmem. Vazgeçemem. Senin sevgini kazanma karşılığında her şeyden vazgeçerim ve her şeyi bırakırım her şeyi sana kurban ederim, canımı da sana kurban ederim demedikçe yolu yürüyemez. Dolayısıyla Allah'a vasıl olamaz. Yolculuğu yapamaz. Önünde engel çünkü. Evet, o yolculuk da böyle herhangi bir zamana bağlı değil. İnsan, i̇nsanın gönlündeki evet, şirkine bağlıdır, küfrüne bağlıdır, nifakına bağlıdır. Her sevgi arada şirk olmuştur, her sevgi arada put olmuştur, engel olmuştur, dolayısıyla onları geçmesi gerekir. İşte Müşid-i Kamil o sevgileri onlara bıraktırır, gönlünü temizler, la ilahe dedirtir temizlerken sonra peşinde o aşkı muhabbeti verir, İllallah dedirtir. Sadece Rabbimi istiyor ve seviyorum. O artık Rabbine güveniyor çünkü. Biliyor ki aslında hiçbir şey ona ait değildir. Gönlünde olsa da olmasa da eğer ona aitse zaten ona aittir. Değilse zaten ne yaparsa yapsın onu alamaz. Onun için eğer bir şey bize aitse, Allah bizim bizim için takdir etmişse o bir yere gitmez. Ama bize ait değilse, bizim için takdir etmemişse, ne yaparsak yapalım, o bize gelmez. Bu bir imtihan. O da işi sahibine, Rabine bırakır. Seni istiyorum, ben kendi işimi yaparım. Ben kendi kulluğumu yaparım. Benim işim sana kul olmaktır deyip kulluğunu yapar. Hakikati anlamıştır, doğruyu anlamıştır. Gereksiz yere bir yükü yüklenmemiş, o yükü bırakmıştır sadece. Yoksa herhangi bir değişiklik olmaz. Vazgeçti diye bir şeyi kaybetmez. Vazgeçince sevgisinden vazgeçiyor. Dolayısıyla onu yerli yerine koyuyor. Gönül Allah'ın evi, gönül Rahman'ın arşidir. O gönül bir tek Allah'a ait olması gerekir. Onun için Allah kurunun gönlünde kendisinden başkasını görmeyi istemez ve sevmez. Kabul etmez. Ne zaman gönül bütünüyle Allah'a ait oldu, Evet, o da kapıya gelmiş oldu, kapıdan içeri girer. Mustaf kapısının kapısından içeri girer. Adımını atmış olur, velayeti almış olur. O artık veli bir kuldur. Her şeyi Allah'a kurban edebilecek seviyeye vasıfta ki bir kuldur ki bunun bir sebebi var yalnız. Ele durup dururken vazgeçtim, seni tercih ettim yetmez. Onu seviyor. Her şeyden çok seviyor, canından çok seviyor. Dolayısıyla her şeyi kurban etmiştir. Bu laftaki bir söz değildir sadece. Dil ile söylenen bir söz değildir. Gönlü bunu söylüyor, gönlü. Çünkü gönlünde o var. O tecelli etmiş. Her şeyden vazgeçmiş ama ondan vazgeçmez artık. Geçemez. İstese de geçemez. Evet. Bu 40 günde sürer, 40 yılda sürebilir. 40 günde bitebilir, 40 yılda bitmeyebilir. Eğer biri bitmesini istiyorsa, mücidiyle yürümesi gerekir. Teslimiyet bunun içindi. O putları bırakmak içindi. Şirkten kurtulmak içindi. Bütün peygamberlerle beraber olanlar, bunu beraber olduğu peygamberle kazanmıştır. Kıyamete kadar da peygamber varisleriyle kazanılmaya devam eder. Ama onun mutlaka bir peygamber varisi olması gerekir. Söylediğim, peygamberin Evet, sahip olduğu evet o vasıflara sahip olması gerekir. Ne buyurdu? Ashanemiz o canlı Kur'an'dı. Canlı Kur'an. Evet, bir de o da herkes gibi bir beşerdi. Ama Allah'ın bütün isimleri kamil manada üzerinde tecelli etmişti. Zahiri olarak bir beşer Allah'ın isimleri kamil manada üzerinde tecelli etmiş. Allah nasıl her şeyi bir vesileyle veriyorsa manevi olarak da bu böyledir. Peygamberi imana vesile ediyor, hidayete vesile ediyor, aşka muhabbete vesile ediyor. Bir de Allah'ın isimlerinin, güzelliğinin tecelli evet, olmasına vesile oluyor, Allah vesile ediyor. Onun gönlünden veriyor, onun üzerinden veriyor onu. Yoksa kendi kendime düşünsem, yapsam olmaz mı? Olmaz. Allah'ın adetine ters. Adeti böyledir, kulü kolay kazansın diyedir bu, zorlanmasın diyedir, ama kul kibirlenince ben bana yeterim, ben biliyorum deyince o kendisi olarak kalır, o öyle kalır. Ama Allah'ın nimet verdiği kullarla beraber olup, onların kazandığını kazanmak isteyince işte onlar gibi yapar, tabi olmak budur. Onun kazandığını kazanmak için tabi oluyorsun. Hazreti insan olmak için tabi oluyorsun. Allah'ın isimleri güzelliği üzerinde tecelli etsin diye tabi oluyorsun. O aşkı, muhabbeti, aşıklığı, kulluğu, abdiyeti kazanmak için tabi oluyorsun. Tabi olunca, kibirlenmeyince, ben bilmiyorum o biliyor deyince kazanıyorsun. Anlaşılmayacak hiçbir şey yoktur. Ama mesela görüyor ve şahit oluyoruz ki her şeyi bildiğini zannedenler insan kendi kendine yeterdir diyor. Bir müshili kemale tabi olmasına gerek yoktur. Kendi kendine yeterdir. Ya da Kur'an bize yeterdir diyor. İmam Kur'andır diyor. Mürşit Kur'andır diyor. Hidayeti Kur'andır diyor. Doğru. Hepsi doğru. Ama onlar da biliyor ki Kur'an önümüze geçip bize namaz kıldırmaz. Bir imama ihtiyaç vardır. Kur'an önümüze düşüp bize yol göstermez. Bize yolu gösterecek. Bize bizi tanıtacak. Bize bizi anlatacak biri lazım. Evet onun canlı Kur'an olması gerekir. Diri olması gerekir. Allah'ın onun gönlünden ikram etmesi gerekir. O o imana sahip olacak ki onu verebilsin. Sen kendi kendine Kur'anı okuyunca o sana yetiyor mu? Yetmez. Yeseydi Allah Peygamber göndermezdi. Peygamber varisi müshrik kamil göndermezdi. İmam göndermezdi. Hidayetçi göndermezdi. Gönderiyor bak. Ziddik gönderiyor. Şahit gönderiyor. Salihleri gönderiyor. Ve bunların peygamberlerle beraber olduğunu, arkadaş olduğunu beyan ediyor. Onlar ne güzel bu buyuruyor. Peygamberlere arkadaş olmak istiyorsan bunlarla beraber olup bunların kazandığını kazanman gerekiyor. Ya da böyle zikri hafife alıyor. Hiç yakışmayan kelimeler tabii. Zikir gerekmiyor diyor. Zikir Kur'an'dır. Doğru zikir Kur'an'dır. Kur'an zikirdir. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Ama bir de zikir, Allah, Allah demektir, Allah'ı unutmamaktır, her anda Allah'ın hesabını yapmaktır, Allah'ın huzurunda olduğunu bilmektir. Allah bir kelimeyi söylediyse, o kelime hangi manalara geliyorsa hepsini birden kapsar. Bir tanesini çekip, budur deyip, sadece budur demek, onu kısıtlamaktır, onun nurunu söndürmeye çalışmaktır. ''Allah beni zikredin, ben de siz zikredeyim'' dedi. Bunu neresine Kur'an diyeceksin? ''Allah'ı zikredin, kalbiniz mutmain olunca kılın, namaz kılın'' dedi. Evet, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Bununla beraber ''Allah'ı zikir en büyüktür'' dedi. Bütün manaları birden kapsıyor. Onun için zikri küçümsemek, Allah Allah demeyi küçümsemek, ayetin nurunu kısıtlamaya çalışmaktır. Daha doğrusu söndürmeye çalışmaktır. Bunun hesabını veremeyiz. Bunu böyle yapanlar bir an için şöyle hesap etmelidir. Biz zikri küçümsedik, zikir yoktur dedik. Zikir yapılması doğru değil dedik. Hatta böyle sınırı aşıp bu işte Budistlerin yaptığı şeydir. Demek biri seni tasdik etti. Senin söylediğinin doğru olduğunu kabul edip yaptığı zikri bıraktı. Allah demeyi bıraktı. La ilahe illallah demeyi bıraktı. Selavati çekmeyi bıraktı. O ne kazanır? Hiçbir şey kazanamaz ama çok şey kaybeder. Sen ona kaybettirdin. Ona hidayet olmadı. Kime yardım etmeye çalışıyorsun? Evet, kibirlermeye gerek var mıdır böyle? Kibirlenmiş oluyor buna beraber elindeki, dilindeki, gönlündeki zikri almış oluyor. Onu şeytana doğru itelemiş oluyorsun. İle de bana uy, benim söylediğim doğrudur demenin bir anlamı vardır. Var mıdır? Her gönülden Allah'a bir yol gider. İşte o zikir, o tefekkür, o rabıta, o gönül yolculuğunu ona yaptırıyor. Eğer yolu gitmiyorsan ve bilmiyorsan sana düşen bu durumda o genel olan yolda yürümektir. İşin olmayan işe karışmamaktır. Kulların gönlünü bozmamaktır. Allah'tan, Allah'ı zikirden alı koymamaktır. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur dedi. Efendim Bursa'dan bir izleyicimiz Selamun Aleyküm Elimden geldiğince sizin kanalınızı izliyorum Sizi izledikten önce Kendimi insan sanıyormuşum merki bir hayvanmışım Bana yol gösterir misiniz Mürşid-i Kamil'in kapısını görmek istiyorum Allah sizden razı olsun demiş efendim Allah razı olsun İnsanın iki hali vardır. Bir beşeri, bir de insani hali vardır. Çift yönlü bir varlıktır. Bedeni tarafı, zahiri tarafıdır, beşeri tarafıdır. Bütün mahlukatın böyle bir tarafı vardır. Evet, Yeryüzünde yürüyen canlıların da, gökyüzünde uçan kuşların da beşeri halleri vardır. Bir de insanın beşeri hali var. Bu dünyaya ait olan halidir. Bir de manevi hali vardır. Bütün mahlukatın manevi tarafı var, hali var, bir de insanın manevi hali vardır. İnsanın manevi hali, Hazreti İnsan olmasıdır. Allah'ın kendisinden nefreti ruh olmasıdır. Eğer insan sadece bir beşer olarak dünya hayatını tercih edip yaşarsa, ebedi hayatını Hazreti İnsan olmayı kaybeder. İnsanlığını kaybeder, Rabbini kaybeder. Mutlaka beşeri tarafı, manevi tarafı için yaşamalıdır. Bu durumda beşeri tarafını manevi tarafına, Hz. insan tarafına kurban etmiş olur. O yolda hizmet ettirip onu kazanmış olur. Beşeri tarafı, manevi tarafa kurban etmeden onu kazanamaz. Yani ben, Allah'ın bana nefreti ruhum. Ben ebedi hayat için yaratılmışım. Rabbim beni ebedi hayat için yaratmış, beni cennet için yaratmış, beni kendisine abdolayın kendisi için yaratmış deyip zahiri hayatını, dünyevi hayatını buna göre yaşayıp onu satın almak için, cenneti satın almak için dünyayı kurban etmesi gerekir. Manevi tarafını, Satın almak için, o olmak için, Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olmak için de beşeri tarafını kurban etmesi gerekir. Böyle olunca kazanır. Bunun için de mutlaka bir çaba gerekir, gayret gerekir, yolu yürümek gerekir. Allah'ın gösterdiği yolu yürümek gerekir. Evet söyledim, hep ısrarla söylüyoruz. Mutlaka o yolu Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla yürümek gerekir. Allah Fatiha'yı bu için günde 20 sefer okutuyor. Sünnetlerle de beraber 40 sefer okutuyor. Bunu iyice anlayalım diye Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sırat-ı müstakime girip yürüyelim. Onların kazandığını kazanalım. Öyle ki ya kenebdu ve ya kenesteyn diyebilelim. Yalnız sana abd oluyoruz ve biz yalnız seni istiyoruz. İstediğimiz sensin. Seni senden istiyoruz deyip o yolu yürümek gerekir. Yoksa yoksa gazaba uğrar, delalete düşeriz. Allah öyle söyledi. Evet. Kur'an bize yeter ama Kur'an yol gösteriyor. Yani durup bu bana yeter demekle yetiyor mu bize? Hayır. Gösterdiği yolu yürümen gerekir ki sana yetsin. Fatiha Kur'an'ın özü onun için. Evet, herkesin Fatiha'yı iyice öğrenmesi lazım, anlaması lazım. Bununla beraber namazı kılarken namazı miyraj olsun istiyorsa, evet. O Fatiha'nın ayetleri üzerinde tefekkür edip onu Rabbine söylemesi lazım. Rabbi ile muhatap olması lazım. Kardeşimiz kapıyı soruyor. Kapıyı Allah gösteriyor. Biraz önce müshidi kemil anlatırken, evet, peygamber hangi Vasıftaysa, hangi vazifesi varsa, Müşid-i vazifesi odur. Arayıp öyle birini bulup onunla beraber yürümek gerekir. Yani, diyorsa kardeşimizin söylediği gibi hayvan, hayvan demek hayvan, hey olanlar, diri olanlar demektir. Bütün diri olan canlılara hayvan, hayvan denir yani. Ama insanın beşeri tarafı da aynıdır. Ama bir de Allah'ın kendisine nefettiği ruh vardır ki meleklerin secde ettiği varlık olmuştur. Allah kendinden ruh nefedince oldu. Ben ona ruhumdan nefedince ona secde edin dedi çünkü. Meleklerin secde ettiği varlık olmak, Hz. insan olmak istiyorsak, Allah'a halife, Allah'a ayna olmak istiyorsak, Hz. insan olmak istiyorsak mutlaka manevi tarafta durup ben Allah'ın nefrettiği ruhum ama bir de benim bedenim var. Bir de benim dünya hayatım var demek lazım. Yoksa işte benim bedenim var, bir de benim ruhum var. Bedeni öncelediyse ötekine varamaz. Ona ona kavuşamaz. Önce ben Allah'ın nefeti yurruhum. Ben Allah'a ait. Benim bütün özelliklerim Allah'a ait. Allah'ın isimleridir bunlar. Rabbini kendisine böylesine Yakın hissedip tatması gerekir. Onun için namaza dururken, Rabbini tefekkür ederken, Allah'ın zatı hakkında tefekkür edilmez, isimleri üzerinde tefekkür edilmesi lazım. Ben, beni yaratan Rabbimin huzurundayım demek gerekir. Beni yaratan, kendi üzerinde o tecelli tatması gerekir, yakınlığı tatması gerekir. İnşallah kardeşimiz de kapıyı bulur. Dolayısıyla kapıda Kapıdan içeri girip yürür. İnşallah Allah beraber yürümeyi nasip eder. Beraber Hazreti insan olmayı, Allah'a kul olmayı kazanırız inşallah. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Mehmet Taş Yürek. Vallahi hocam çok şeker gibisiniz. Allah senden razı olsun hocam demiş. Şeker gibi olan kardeşimizdir. Kardeşlerimizdir. Mümin, müminin aynasıdır. Mümin, mümine bakınca kendini görür. En net ayna Resulullah Efendimiz'dir. Ona bakanlar, onda Allah'ın güzelliğini görenler, Ayşe annemizin söylediği gibi Allah'ın bütün isimleri Kamil manada üzerinde tecelli etmişti. O güzelliği görenler, Allah'ın güzelliğini görüyor üzerinde. Görünce ne olur? O güzellik kendisinde de olduğu için o güzellikler kendisinde ne kadar aşıksa karşısındaki o güzelliği görünce öylesini sever. Aslında kendini görmüştür. Kendindeki güzellik onu ona gösteriyor. Ama kendinde o güzellik olmazsa onu göremez. Onun için kendisi gibi görür. Ne kadar güzellik açılmış, öylesine o kadar görür. O kadar da sever. Sevdikçe, onun gönlünün üzerindeki perdeler aralanır, kendini tanımaya, tatmaya başlar. Zaten, tabi olmak da bunun içindir. Kendimizi bilelim diye, anlayalım diye, anlayalım diye. Hem güzellikimizi görüyor, hem eksiklerimizi görüyoruz. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışırken, güzelliklerimizi artırmaya çalışırız, Dolayısıyla kendi kendimize, kendi hakikatimize o gönül yolculuğunu yapıp varırız, vasıl oluruz. Vuslat da böyle gerçekleştirir zaten. Allah'ın tecellisini, cemalini, müşahedeye layık olan Allah'ın nefrettiği ruhtur. Evet. efendim Diyarbakır'dan adil eşim vefat etmiş bana vasiyet etti. Benim için hac görevini yap dedi. Ama ben de, ben de daha önce daha hacı olmamışım. Bir hocaya da sordum. Olmaz dedi. Nasıl yapmam gerekir diye sormuş. evet Nasıl yapılması gerekir? Benim yerime hac et diye vasiyet etmiş. Bu durumda şartlar imkanlar neye el veriyorsa onu öyle yapmak gerekir. O vasiyeti öyle yerine getirmek gerekir. Hacı çıkmış olsa bile kendisi hac etmediği için dolayısıyla onun yerine hac edemez. Hac yapsa kendi yerine yapmış olur. Hac demek, kelime manası da böyledir. Beytullah'ı ziyaret etmek demektir. Tavaf etmek demektir. Ömre de hacdır. O hac zamanında yapılan hacca büyük hac denir. hacül ekber Büyük hac, diğeri evet, normal hac. Büyük hac, bütün insanların bir araya geldiği zamandır. Ama ömre, diğer hac, her zaman için geçerlidir. Ömreye gitmesi lazım, kardeşimizin ömre yapması lazım. Önce kendi yerine zaten ömreyi yapmış olur, sonra bir daha haremin dışına çıkıp bir daha gelir, bir daha bir ömre daha yapar. Bunu da evet niyet ederken eşi için niyet eder. Onun için bir de ömre yapar. Zaten hacca da gidenler ömreye de gidenler, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi hacca giderken de ömre ayrıca yapabilir. Ömre yaparken de ayrıca ömre yapabilir. Birkaç ömre yapabilir yani. Eğer kardeşimizin hacı çıktıysa, çıkar çıkmışsa yani bu durumda hacı yaparken onun yerine hac değil, onun yerine ömre yapabilir. Ama çıkmadıysa, hem kendi yerine ömre, hem onun yerine ömre yapabilir. Aynı zamanda bu da hac olmuş olur. Evet. Efendim Mersin'den Lokman, kelimeyi i Tevhid, La ilahe illallah'' diyoruz. Burada kaç kelime geçiyor? Türkçe mali de öğrenmek istiyorum. Bir de şehadetin anlamı ve bir de iman nedir diye sormuş efendim. Evet. Kardeşimiz bütün soruları birden sordu. Kelime-i Tevhid La ilahe illallah Herkesin mutlaka bunun manasını bilmesi gerekir ki buna iman etsin. Bilmediğimiz şeye nasıl iman ederiz? Evet. La ilahe La yoktur demek. Ne yoktur? İlah yoktur. Avdolunan yoktur. Tapılan yoktur. İllallah. Bir tek İlla Allah vardır. Sadece Allah vardır. Yani bir tek ilah Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun gibi sevilmeye layık kimse yoktur. Hiçbir şeyi onu sever gibi sevmiyor. Demektir bu. Allah ayet-i kerimede öyle insanlar vardır ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir dedi. Yani hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmiyoruz. Sevsek ne olur? Sevsek imanımızı kaybederiz. En çok Allah'ı sevmen gerekir. En çok sevdiğin neyse diğer sevdiklerini ona feda eder, kurban edebilirsin. Hepsinden vazgeçersin ama en sevdiğinden vazgeçemezsin. La İlahe İllallah demek, her şeyden vazgeçerim, senden vazgeçmem. Seni her şeyden çok seviyorum. Ben sana abd oluyorum, benim mabudum sensin. Abdolduğum sensin, maşrugum sensin, aşık olduğum sensin demektir. Kerime-i Şehadet Eşhedü en La İlahe illallah. Ben şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Nerede şahit oluyoruz? Şahit olmadan bu kelimeyi söylüyorsak o şahadet değildir. Şahit olmadan bu kelimeyi söylediysek yalancı şahitiz demektir. Şahit olmak demek, görmek demektir. Şahit olmak. Şahit olmadığını bir şeyi, görmediğin bir şeye şahitlik yapamazsın. Nasıl, nerede şahit oluyoruz ki Allah, Allah'tan başka ilah yoktur. Şahit oluyoruz, kendi üzerimizden şahit oluyoruz. Kendi varlığımıza, kendi yaratılışımıza, kendimizdeki özelliklere baktığımızda, kendi üzerimizden evet, şahit oluyoruz ki bizi Allah yaratmış. İlah bir tek O'dur. Bütün varlıkta, yerde, gökte, aynı şekilde afakta, enfuste, görünen ve görülmeyen, her ne varsa hepsini yaratan O'dur ve her biri üzerinde bir muradi vardır. Her biri Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Kulluğunu yapıyor. Her biri insanın hizmetine verilmiş ve her biri insan için aynı zamanda bir imtihan vesilesi. Böyle baktığımızda şahit olduk. Allah'ın kudretine şahit oluyoruz. Allah'ın muamelesine şahit olurken kulları üzerinde, kendi üzerimizde, varlık üzerinde rahmetine şahit oluyoruz ki rahmetiyle muamele ediyor. Sevgisiyle, muhabbetiyle, ilahlığıyla muamele ediyor. Onun için illallah diyoruz. O ilahtır. Her şeyi, her muameleyi yaparken o muamele sevgisinden, ilahlığından tecelli ediyor. Rahmetinden tecelli ediyor. kerimliginden tecelli ediyor. Hafından, mağfiretinden tecelli ediyor. Koruyor, hafizliğinden tecelli ediyor. Evet, bütün isimler böyle. Bu durumda Allah'ın isimlerine şahit olmuş oldu. Allah'ın isimlerine şahit olmadan Allah'a şahit olamaz. Şahadeti söylemiş olmaz. Mümin, Müslüman olmuş olmaz. Yani diliyle şehadet etmiştir ama kalbinin tasdiki gerekir. Neye tasdiki, neyi tasdik edecek? Gördüğüne şahit olduğunu tasdik edecek. Böyle olunca her anda Allah'ın, Rabbinin, ilahının kendisine muamele ettiğini anlayacak ve bunu tadacak. Her anda ne diyecek? Ben şahidim ki o benim ilahımdır, benim Rabbimdir, alemlerin Rabbidir. Rab ismine şahit olacak, nasıl eğittiğini, nasıl büyüttüğünü, nasıl yetiştirdiğini, nasıl öğrettiğini evet, görecek, buna şahit olacak. Her bir isme şahit olması gerekir böyle. Ne kadar şahit olduysa o kadar Rabbini tanıdı, o kadar şahadet etti, o kadar doğru manada eşhedü en la ilahe illallah dedi. Aynı şekilde ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu demek de öyledir. Allah'ın Resulünün abdlığına nerede şahit olacak? Ben şahitim diyor. Görmedin hani? Kendi üzerinde ben lazım. Ona tabi oluyorsun. Dolayısıyla onun tatlığını tadıyorsun. Tatman gerekir. Kulluğu tatman gerekir. İmanı tatman gerekir. O nasıl Rabbini sevdiyse Rabbine aşık olduysa, Rabbinden haşyet duyduysa, Rabbine karşı edepli olduysa, Rabbim Allah'tır dediyse, sen de bunu söyledikçe, bunu yaptıkça evet, onun kulluğunu kendi üzerinde tatmış oluyor, onun kulluğuna şehadet etmiş oluyorsun. Bir de Resulluğuna şehadet etmen lazım ki, zaten şimdiye kadar eğer onun getirdiği sana uğraşmışsa, bir böyle şahit oluyorsun, bir de onu yaparak şahit olman lazım, onu tatman gerekiyor. Sen de Allah'ın ayetlerini kendine okuduğunda, ailene okuduğunda, birilerine Allah'ın ayetlerini okuduğunda, Allah'ın ayetlerini taşımış oluyor, Resulluğunu yapmış oluyorsun. Dolayısıyla Resulluğuna de aynı şekilde kendi üzerinde şahit oluyorsun. Ayetleri taşırken sıkıntı da çekersin. Karşındaki seni dinlemez, onun sıkıntısına da şahit oluyorsun. Üzerinde tadarak şahit oluyorsun. Evet. Efendim... Efendim, Aksaray'dan Abdullah Ergin, Selamünaleyküm üstadım. Programınızı izliyorum. Zati alnize selam eder. Eller, ellerinizden hürmetle öperim demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize de selam olsun. Allah'ın selamı hem kardeşimizin hem bütün kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Biz izleyicimize selamünaleyküm. Allah'ın yeryüzündeki en güzel tecellisi efendim. Çocuklara baka, bakarken bazen onların aşırı yaramazlıkları bizim onlara kızmamıza Hatta bazen şiddete neden oluyor. Bu durumda çocuklara nasıl bir bakışla bakmamız gerekir ki biz onlara Allah'a göre muamele etmiş olalım. Evet. Her bir kul Allah'ın yeryüzündeki tecellisidir. Gönül tıpkı ayna gibidir, ayna. Nereye tutarsa onu gösterir. Allah'a bir gönül döndüğü günde, oradan o gönülde Allah'ın güzelliği, isimlerinin güzelliği tecelli eder, görünür. Dolayısıyla o dışarı yansır. Aynı şekilde fiillerinde de Allah'ın fiillerinin güzelliği görünür. Çocukları eğitirken önce onları Allah'tan bir emanet olarak görüp, Rabbim bunu bana emanet etmiş, ona bir kul olarak yetiştireyim diye dememiz gerekir. Önce o Allah'a ait. Çünkü onu yetiştirirken o Allah'a kul olursa anaya babaya da saygılı bir evlat olur. Aynı zamanda o bize emanet olduğu için eğer o kul olursa kulluğunu yaparsa onun kazandığını biz de kazanmış oluyoruz. Çünkü biz yetiştiriyoruz. Tabiri caizse o bizim aynı zamanda manevi amelimizdir. Manevi. Eğer biz o maneviyatı ona verebilirsek, öyle yetiştirirsek, evet büyütürken Rab isminin tecellisiyle büyütüyoruz. Mürebbi zaten bakıcı demek, bebek bakıcısı. Mürebbi terbiye eden. Ama bu terbiyeyi analar, babalar Rab isminin tecellisiyle yaparken bunu rahmetle yapar zaten. İstese de istemese de rahmet tecelli etmiştir onun için. Rahmetiyle onu yapar. Evet bazen aşırılık olabilir. Bazen yanlışlıklar olabilir. Ama çocuğun her istediği şeyi veriyor muyuz? Vermiyoruz. Çocuk istiyor diye kendisine zararlı bir şey istediğinde veriyor muyuz? Vermiyoruz. Onu koruyoruz. Aynı şekilde yanlış yaptığında da terbiye ederken ona ceza vermek doğru değil. Ona her defasında ceza veriyoruz demek doğru değil. Cezalandırmak doğru değil. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Çocuklarınıza La ilahe illallah dedirsin, bırakın, korkmayın ona bir şey olmaz. Önce ona bir La İlahe illallah dedirtmemiz lazım. Öğretmemiz lazım. Büyütürken bana uy demek doğru değil, bana tabi ol, ben ne söylesem öyle yap demek doğru değil. Ne demek lazım? Biz Allah'ın kuruyuz, ben de Allah'ın kuruyum, sen de Allah'ın kuruyuz. Hep beraber Allah'ın emrettiği gibi yapacağız. Allah'ın sevdiği gibi yapacağız. Ki Rabbimiz bizi sevsin. Onun sevgisini kaybetmeyelim. Bizi yaratan O'dur. Deyip öyle büyütmek gerekir. Çocuk bizim hesabımızı değil. Allah'ın hesabını yapsın. Bu durumda yaramazlık yapabilir. Çocuk bu. Başka alemden gelmiş. Daha kirlermemiş. Aslında o Çocukluk hali, manevi hali dünyaya gelmeden Allah'ın huzurunda bir hayat yaşamış o Allah'ın nefreti, ruh. Belki burada bazen tabica ise kalıbına sığmıyor, koşuyor, koşuşturuyor. Mesela fark ederseniz kavga ettiklerinde beş dakika sonra Hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine muamele ederler. Birbirlerini yine öyle sever sarılırlar. Gönül lekelenmemiş. Biri o manevi terbiyeden geçip nefis tezkiye olunca tıpkı o da öyle olur. Gönül leke kabul etmiyor. Küsmüyor, darılmıyor, kin tutmaz o gönül. Evet, büyütürken karşımızdakiler tıpkı melekler gibidir. Büyüklere yaptığımız muameleyi onlara yapmamız lazım. Büyüklere yapılan muameleyi yapmamız lazım. Bir şeyi öğretirken büyüklere nasıl konuşuyor, anlatıyor, izah ediyorsak onlara da öyle muamele edip, öyle izah etmemiz gerekir, anlatmamız gerekir. Biz zannederiz ki onlar bir şeyi anlamaz, çocuktur, asla öyle değildir. Onlara aşkın yolunu göstermemiz gerekir sevgiyi, saygıyı öğretirken nasıl ki Resulullah Efendimiz büyüklerine saygıyı, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değilse, büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi öğretmemiz gerekir. Ama kızarak değil. Mutlaka rahmetle öğretmemiz gerekir. Onun için Rahman Suresi'nde öyle buyurduya Allah Er-Rahman, El ellemel Kur'an Rahman, Kur'an'ı öğretti. Rahmetiyle öğretmek gerekir. Kur'an'ı öğreten, hayatı öğreten, Allah'ı tanıtan, insani insana tanıtan, eğer rahmetle, Allah'ın Rahman isminin tecellisiyle bunu yapmıyorsa, bunu beceremez ve bunu yapamaz. Evet, terbiye ederken, eğer bir yanlış yapılmış, ceza verilmişse cezanın makul ve mantıklı olması gerekir. Cezanın özellikle manevi olması gerekir. Nasıl mesela? Onu dövmek yerine başka bir türlü ceza vermek yerine mesela bir gün boyunca onunla konuşmamak gerekir. Bizim ondan küstüğümüzü, onun için ona kırıldığımızı, onunla konuşmadığımızı anlasın. Eğer o bizi seviyorsa bu onun için en büyük cezadır. En ağır cezadır. Evet. Cezayı verirken sadece cezayı böyle vermek gerekir. İster ana olsun, ister baba olsun. Aynı şekilde yanlış yapınca söylemek lazım. Bunu yaparsan Allah küser. Allah darılır. Allah sevmez, sevgisini kaybedersin. Öyle öğretmek lazım. Bunu bir de bizim üzerimizden görüp buna şahit olmaları gerekir ki o acıyı öyle tatsın. Allah'ın küsmesini, darılmasını, sevgiyi kaybetmeyi bizim üzerimizden tatsın. Sevdiklerinin üzerinden tatsın. Evet. Efendim Mersin'den Bekir Allah rahmeti selamı hocamızın üzerine olsun. Saygılarımla demiş. 19 yaşında bir evladım var. Bana 3-4 aydır saygısızlık yapıyor. Yalan söylüyor. Ve ben de kendisine sürekli ceza veriyorum. Ona nasihatlerde de bulunuyorum. İleride daha büyük bir günah işleyeceğinden dolayı onu sürekli uyarıyorum. Ben de ısrar ediyorum baba olarak. Görevimi iyi yapıyor muyum acaba? Evet. Kesinlikle görevini iyi yapmamıştır. Neden? Biraz önce söyledim. Ceza vermek doğru değildi. Ceza vermek yanlış değil ileride daha büyük bir günah işler diye ceza vermek bütün bütün yanlıştı, öyle değil. Herhangi birine şunu şöyle yapma dediğimizde mutlaka o alıştığı şeyin yerine bir şeyi koymak gerekir. Yani şunu yeme dediğimizde Önüne başka ondan daha güzel bir şey koymamız lazım ki şunu yeme, şunu ye dememiz gerekir. Yoksa sadece şunu yeme demekle onu ondan alıkoyamazsın. Zahiri olarak hangi yanlış olursa olsun onun karşılığında ona, ondan çok daha farklı, gerçek bir tadı, lezzeti veren bir şey mutlaka vardır onun önüne onu koymak gerekir. Şunu değil, şunu yap. Mesela biri eğer herhangi bir alışkanlığı bırakamıyorsa yapması gereken şey nedir? Yapması gereken şey Allah'ı zikretmektir. Allah'ı zikretmek. Onu hatırladıkça ondan kurtulmak için Allah demesi gerekir. Allah deyip zikretmesi gerekir. O muhabbet onu ondan alıkoyar, onu keser. Bir süre sonra ondan kurtulur. Allah demek ona daha tatlı gelir. Allah deyince senin için bundan vazgeçiyorum ya Rabbi. Demesi onu ondan kurtarır. Yoksa ceza vermekle onu ondan alıkoymak mümkün değil. Ceza verdiğinde, o da onu yapmadığında o yapmadıkları gönlünde birikir. Biriktikçe o büyür. Sonra o birden patlar. Patlar, çok daha büyük yanlışları öyle yapar. O yanlışları yapmasına sebep olduk. Biriktirip patlattık çünkü. Bir yere kadar birikir, sonra patlar o. Evet, söyledim. Onun yerine bir şey koyman gerekir ki onu çıkarasın. Onun yerine koyacağı zikir, onu çıkarır oradan. Sona gelmişiz. İzle olursa bir iki mesaj okuyorum efendim. Buyurun. Efendim... Maratya'dan Ömer, sultanoğlu, babaya selamlar. Ellerinden öpüyoruz. Allah'a emanet olun demiş. Allah'a emanet olun demiş. Biz selamünaleyküm hocam. Sizi çok seviyoruz. Rabbim razı olsun sizlerden. Ne olur beni de dualarınızda unutmayın demiş efendim. Sonra da bir kardeşimiz de şiir yollamış. Diyarbakır'dan Gülbin Toy. Selam olsun aşk pirime, selam olsun aşkıyla bizleri muhabbetlendiren pirime, selam olsun darda kalmış ruhlara derman olan pirime, selam olsun aşkların aşkı olan pirime, selam olsun lütfumuz olan pirime, selam olsun hem aşk hem aşık olan pirime, selam olsun her hali, her kelamı aşk olan pirime. Selam olsun hem lütfuma hem dermanıma selam olsun hem aşka hem aşıklara sizi çok seviyorum efendim. Allah razı olsun. Selam gönderen bütün kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti onların üzerine olsun. Allah bizi hem dünyada hem ahirette beraber eylesin inşallah. Beraber kazanmayı nasip etsin, ikram etsin inşallah kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah bizi beraber eylesin inşallah. i̇nşallah. Teşekkür ederiz. Efendim çok teşekkür edersin. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.